cünüp olarak sabahlayan kimse orucunu bozsun diye bir hadisi şerif var mıdır? Varsa buna göre böyle birisinin orucu bozulur mu demiş. Yani e, muhtemel kaynaklarda benim hatırladığım kadarıyla böyle bir hadis yok. Ki e, sünnette, fetvada kişi başına böyle bir hal gelmiş, ihtilam olmuş hı hı. veya cimada bulunmuş. E, fakat e, yıkanma fırsatı bulamadan ne yapmış? Uyumuş. Sabah namazı da geçmiş bu esnada. Evet. E, kalktığı zaman orucunu bozmayacak. Hemen gus e, edecek, boy alacak. Bir şey yemeyip, içmeyip orucuna devam edecek. E, bu şekilde orucu geçerlidir. Tabii gusül e, alması gereken bir insan bir namaz vakti geçmeden bu e, mükellefiyetini, bu sorumluluğunu gusül abdestini alarak yerine getirmek durumundadır. Böyle evet. bir hal olduysa geciktirmemeli. Ama diyelim ki uyudular ve imsaha da az bir zaman kaldı. Ne yapılacak? Ellerini yüzlerini yıkayıp o esnada yemek yiyebilirler. Evin hanımı da yemek yapabilir o haldeyken. Şu vakit yok. Hı hı. Ondan sonra sabah namazını geçmeden ne yapacak? E, niyet edecekler ama hemen. Usulleri bu abdestlerinde alacaklar. Evet peki muhtarım hocam burada biz kendimiz bir sual yöneltmiş olalım size. İmsaf vaktinden sonra vatandaş sabah namazını kıldı, oruca niyetlenip yattı ve ihtilam oldu uykusunda. Bu durumda orucu bozuldu mu yoksa orucuna yeni bir abdest alıp devam etmeli? Orucu bozulmaz bu e, hani bile bile yapılan bir şey değil zaten. E, vücudun tabi bir fonksiyonu. Böyle bir hal gelmiş. Her insanın başına gelebilir. Dolayısıyla kalktığı zaman efendim eyvah ben cünüp oldum. Bu halde oruç tutamam gibi bir düşünceye takılıp orucunu bozmayacak, bir şey yiyip İlk fırsatta bu alıp orucuna devam edecek.